Allah'tan Şeytan'ın Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbi Lameen. Ve Salat ve Selam Allah ve Allahü Aleyhi ve Selam Ejmäin. Ya Allah ya Muğîn ya Hennan ya Menan ya Kereem ya Gaffar ya Rahim ya Rahman. Muhterem <coughs> <gülüyor> İsmail. Mövzuya girmeden önce bir müjde haber vereyim size. Beni şimdi efendi içeriye çağırdı, kendisini bana gösterdi. Maşallah iyi, maşallah sağlam. Bir takım dedikodular oluyor cemaate, işte gitmek istiyoruz, göstermiyorlar. veyahutta işte efendi komada acayip acayip şeyler, telefonlar, şunlar, bunlar vesaire... Yani işte konuşulduğu gibi eski göre maşallah çok daha iyi gördüm. Allah Teala sıhhat ve afiyetini müjdad eylesin. Amin. İmmetini bize sağ eylesin. Amin. Asıl mevzu bu değil ama söylemekte de yani yarar vardır. İmam Rabbani kaddesallahu sirru's semadani 90'lı bir yaşlarındayken umma çok ateşli bir sıtma hastalığına maruz kalmıştı. Ve battı ki yolcuyuz hemen dersi ileri seviyede olan ihvanını topladı. Dedi ki ben yolcuyum ben gidiyorum dedi. İçinizde bir reis seçin tarikat devam etsin dedi. Bu şekilde Yemur Rabbani onlara bir vasiyette bulundu. Sonra ne olduysa Yemur ile işte ayağa kalktı. İhvan dedi der ki işte Efendim Hazretleri, sen böyle böyle söyledin. işte ölüyorum gidiyorum ama gördük, gördük bir şey yok ayağa kalktın. Ne iştir bu? Buyurdu ki, yahu dedi, bana geldiler dedi, meğer dedi, makam verecekmişler dedi. Gelenler ikiye ayrıldı. Kimisi dedi ki, verelim, çekelim, gidelim, işimizi görelim dediler. Bir taraf dedi ki, yo öyle bedavada makam yok dediler. İyi bir silkeleyeceğiz bunu, sıkacağız, edeceğiz, yatıracağız, kaldıracağız, sabrederse, dayanırsa, direnirse, o zaman verelim dediler böyle şey olur mu bedavada al <gülüyor> çek git ve bu ikinci teklifi yapanların teklifi kabul edildi ama Rabbani diyor ki ben diyor işi anladım da diyor yani bir şey de demedim diyor ama anladım bu işte bir şey var ve de beni iyi bir sıktılar diyor işte gördüğünüz gibi hastalıklara maruz kaldık diyor eee neticede baktılar ki bu adam dayandı sabretti Öylesi diyorlar eski sıhhatini ona verelim, ondan sonra makamı da iya verelim, gidelim dediler. Eski sıhhatini da verdiler, ee, makamı da bıraktılar ve çektiler gittiler. Meğer hadise bundan ibaretmiş. Ben hadiseyi şimdi böyle gördüm. <gülüyor> resul sallallahu aleyhi ve sellem duyurdu ki, Allahü Teala bazen kuluna makam vereceği zaman, Bakar ki kulu bu makama namazla, niyazla, işte hacla, oruç, zekat vesaireyle gelemeyecek. Fakat Mevla da illa istiyor ki bu makam ben buna vereceğim. Haydi bakalım ondan sonra Cenab-ı Celle Celaluhu hangi yola başvurur? Cenab-ı Celle Celal buna dert verir, sıkıntı verir, hastalık verir. Eğer kul dayanır, direnirse Cenab-ı Celle Celal o kula vereceği makamı veri, verir, Kulunu o dereceye yükseltir buyuruyor. Hele hele bu yolda böyle cilveler çoktur. Hani Allah gecinden versin. Yani <gülüyor> Allahü Teala salihlerin ömrünü uzun eylesin. <gülüyor> Ama yani bunların imtihanları çok büyük, bunların dertleri çok büyük haliyle Allahü Teala bazen de işte bu yolla kullarına derece ihsan ediyor. Meşayih der ki bazı hastalıklar vardır, bazı hastalıklar vardır. Bunlar da diyor sahiplerine aşık olduğu için diyor ona yapışırlar diyor, bu da vardır. Hastalıkların bile aşık olduğu insanlar vardır. Görünüşe tamam, şudur budur vesaire, işte ağrısızlığı içerisinde ağlıyor, sızlıyor vesaire. Ama hastalık bile yer ona meftundur, hastalık bile ona aşıktır. İlla onunla beraber olmak ister, ben de sana, sana adış olayım diye. Bunlar da var diyor Ehlullah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu denildiği gibi sıhhat ve afiyetlerini müjdat eylesin. Teala. <gülüyor> yani herhangi bir dedikoduya herhangi bir efendim spekülasyona vesaire meydan vermeyelim. Dediğim gibi kendisi özellikle çağırdı aham bak elhamdülillah dindik ayaktayım der gibi yemekte de yiyordu. E, son durum bu. Ona göre e, konuşmalarımıza dikkat edelim. Yaşayanları yaşayanları İleri geri konuşmak suretiyle canlı canlı mezara koymayalım. Bunun altını üstünü çiziyoruz ona göre. Çünkü bu iş çok oluyor. Daha büyükler hayattayken, daha tasarrufları yani e, gerçi öldükten sonra tasarruf ederler. Daha tasarrufları nafizken e, onları yani yok görüp de ona göre bir takım dedikodular vesaire Bunlar çok çirkin şeyler. Çok çirkin şeyler bunlar. Çok çirkin şeyler. Mevlana Celveddin Rumi Kuddisi Sirru buyurur ki bir insanın şeyhi hayattayken şöyle kalbinden şöyle bir duygu geçse işte yani o giderse yerine falan e, bendeniz gibi bir duygu geçti bunun işi biter diyor. Bu adama bir şey olmaz diyor. Ama bugün neler duyuyoruz neler yani. Bunlar çok çirkin şeyler. Onun olmadığı için bu kadarla yetiniyorum. Ama bu bir destandır. Giderde gider, giderde gider, giderde gider. Mevlana İmam-ı Rabbani kutsüs sırruha mektup yazan demişti ki Efendi Hazretleri dedi. Ben dedi nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi. İnsanları beğenmemezlik durumu oluşuyor bende. Bakıyorum kendim çok şahaneyim, iyi tesbih çekiyorum. Ondan sonra riyazetlerim hmm, tıkır tıkır gidiyor. Başka Salihlerim o biçim vesaire. Benim gözümde ben bir taneyim. Ve insanları bu sefer yani hakir görme e, duygusuna kapılıyorum. Kendimi beğeniyorum. E, gururlar geliyor vesaire falan filan. Bir buharılıyor bende. Bir de. Bunun ardından diyor, şeriata muhalebi bir iş yapsam, bir şeriatsizlik yapsam, bu seferde, bu seferde üzülüyorum, yıkılıyorum, kahroluyorum diyor. Bunun tedavisi ne olacak <gülüyor> Bir şey yapsam gurur geliyor. E şeriatın yap dediğini mesela yapmayacak olsam, bu sefer yıkılıyorum. Kaldım iki araba bir derede. Bu ne iştir buyurdu? Sultan buyurdu ki. İkincisi var ya, ikincisi, ikincisi ee, çok güzel bir şey. Bu bir muazzam, Allah'ın bir nimetidir bu. Kadir ve kıymetini bil dedi. Yani ne o? Şeriatsizlik yaptığın zaman, şeriata aykırı bir şey yaptığın zaman içinde bir kırıklık duyuyorsun, bir eziklik duyuyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ona dokunma. İnsan işlemiş olduğu günahın ardından Tevbe etmeli, pişmanlık tevbenin peki e, bir şubesidir buyurdu. İnsan nefsi bir şey yaptığı zaman ondan lezzet alır. Günah maalesef tatlı bir şey gelir insana. Ama bu hal, bu hal işlemiş olduğu hata ve yanlıştan oh be, ulan oh olsun işte sana şöyle yaptım böyle yaptım şeklinde yapılan günahtan lezzetlenmek bu ise günahta ısrardır diyor. Israr ise, israr ise eğer günah konusunda e, oluyorsa, ben bu günahtan vazgeçmen, o zaman bu günah, bu küçük şey insanı daha büyük günaha işlemeye sürükleyecek. Eğer büyük günahta ısrar ise, kafirliğe doğru giden bir dehlize benzer. Yani artık dinden ve imandan sıyrılma, vazgeçilme meyli kazandı bu adam artık heyran var demektir. Maazallah. Büyüklerin buyurduğu gibi La zaghireten ma'al ısrar, ve la kebireten ma'al istiğfar insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa ısrar ediyorsa Hayır orada küçük günah diye artık bir mefhum ve kavram yoktur. Sürekli ısrarla yapılan küçük günahlar Büyük günahtır. Ama istiğfarın olduğu yerde de Büyük günah kalmaz diyorlar. Onun için o pişmanlık duygusu geliyor ya sana bir şeyler yapıyorsun vesaire. Yani ondan dolayı Allahu Teala şükret hiç olmazsa içinde yapmış olduğun günah karşı bir nedamet duyuyorsun buyurdu. Şükredeksen Allahü Teala bunu artırır. Nuvla na celletin ruhi kudde filan kişi hiç günah işlememiş dediler. Bir adamdan bahsettiler, öyle güzel adam ki hiç onda günah yok dediler. Pırıl pırıl dediler. Mevlana Cihet'in ruhu durumu esefle, işte dudak bükerek karşıdı böyle, yani falan dedi. O kadar bunu bir büyük bir müjde haber kabul etmedi buyurdu ki, keşke, keşke işleseydi de sonra pişman olsaydı buyurdu. Bak burada derin mesaj var, derin mesaj var. Yani burada Cenab-ı Hak kulun pişmanlığına ne muazzam, ne kadar değer verdiğine mesaj var burada. Keşke işleseydi de ama ardından da pişman kalırsın. <gülüyor> Şimdi Sultan buyuruyor ki devamlı, Ve hazırı şikkil evvel, birinci şık var ya, birinci şık neydi? Nefsimle uğraştığım zaman, nefsimi teskiyle uğraştığım zaman, Bende bir istignar ruhu hasıl oluyor demişti mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor. Bende kendimi dev aynasında görme vesaire falan. Sarığım şöyle, cübbem şalvarım böyle. Yani kendimizden örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal? Efendimiz Hazretleri diyor. Asıl şıkkın evvel, birinci şıkkın ee, klasası şudur. Usulü'l ucbi vâd-i itiyanil a'mâli sâlihatîn. A'mal-i saliha işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra insanda ucuk oluyor, ucuktur o. Kendini müstahini görmek, insanlara tepeden bakmak. Buna biz ucuk diyoruz diyor. Ve ezel ucbu, peki bu ucuk var ya, semmun katilun ve maradun muhlikun, bu öldürücü bir zehirdir. Aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır. Peki yubturul amel salihet? İnsanın bütün ameli salihlerini sıfıra eşitler bu. Bu öyle bir duygudur ki, öyle bir duygudur ki ne var ne yok hepsini dondurma gibi eritir, bitirir seni. Demek ki bu yolun yani ganimeti de çok, ondan sonra bereketi de çok, zarar ve ziyan da çoktur. Bir araba 180 ile 280 ile giderken şoför Keyiften yani köşe olur, sekizgen olur. Vay arabam şöyle gidiyor vesaire. Bir anlık gaflet, bir anlık gaflet, araba da gitti, şoför de gitti. Adam bir anlık gafletin bedelini hayatıyla ödüyor. Manevi hayatta da aynı kanun caridir. İnsan iyi gider, has gider vesaire ama bir yerde takıldı bir yere eyvah! Her şey allak bullak oldu. Adam dibe vurur da farkında olmaz. Kendini beğenmişlik. Bir de Allah göstermesin bu kendini beğenmişlik duygusu, duygusu duygusu insanın bir takım Allah dostlarına karşı olursa artık zararın boyutunu, enini boyunu varın siz takdir edin. İmam Rabbani Kuddisesi -Bi bir mektubunda takım makamlardan bahsederken diyor ki tarikatta diyor ders yapan salik diyor bazen ders esnasında kendisini şeyhinden üstün görür diyor. Yani öyle bir noktaya gelir ki, aa ben şeyhimi de geçtim, şudur budur vesaire falan filan. Hakikaten öyle baktığı zaman şeyh aşağılarda gözüküyor. Kendisi taa yukarılarda vesaire. Bazen Salih kendisini böyle görür ve de görenler de var ha. Bu şikayetler size belki geliyor ama bize daha fazla geliyor. Bıya biz adam olduktan millet bize akam şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çağırıp işi bizde bizi hizmetli verici de, gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler? Neler oluyor neler? Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini oho şeyhinden üstün görür. Sultan diyor ki bir bir defa diyor yavrum sen bir defa sen bir defa aşağılardasın. Evet, senin gözünde diyor, makamı yüksek gözüküyor, şeyhin aşağıda gözüküyor, ona efendim daha alt makamlarda sürünür görüyorsun diyor. Fakat ben sana bir misal vereyim diyor. Yağmur diyor, sıcakta diyor, su sıcakta ne olur diyor? Buhar olur değil mi? Buhar olur. Buhar yukarıya yükselir, yükseğe yükselir, yukarıda hava katmanları var. Stratosfer, troposfer vesaire falan. O soğuk hava katmanlarında o buhar. Peki... Ee, soğuk hava katmanlarında e, çiseye, yağmura dönüşür ve neticede aşağı inmeye başlar. Senin şeyhin diyor, senin geçtiğin yollardan yıllarca önce geçti diyor. Buhar gibi yükseldi fakat sonunda yağmura döndü aşağı iniyor diyor. Sen diyor hala buharsın diyor. Buhar yukarıda kendisini yağmurdan aşağı görüyor diyor. Bu mantık mıdır diyor? Bu mantık mıdır diyor? Atarlar seni aşağı indirler seni aşağıya. Memrobani kudisi rübiyeki marifet-i hudayi celle ve ala daran kes haram eski hotra eskafir bisettane pekeyfe zekabirdin marifet-i hudayi celle ve ala cenabuk celle celal ve tanamak ve bilmek daran kes o insanlara haram eski haramdır ki peki hotra kendisini eskafiri firen bihterdanat eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse bu ne biçim adam ya, boynu boyu ne biçim, gözü kaşı ne biçim, hılkatini de ki tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları, boyunlarıyla başlarının arası 20 santim. Böyle hit orası gibi yaratmış Allah Celle Celle onları. Bu ne biçim mahluk, bilmem bunun gözleri ne vesaire ahlakını, karakterini tenkid et. Allah da tenkit ediyor, Resul-i Ekrem'i ediyor ama... Ne biçim gözleri var, ne biçim tuhatları var. Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu'yu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen e, ilave çok dehşetli. Tekeyf-ü ez, ekabiri değil. Ya bu adamın peki ucubu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun halini olacaktır diyor. Müslüman'ın küçüğü yoktur diyorlar, Müslüman'ın küçüğü yoktur diyorlar, Müslüman'ın küçüğü olan çocuğa bile hakaretle bakmak caiz değildir diyorlar. Niye? Senin gözünde küçüktür ama, senin gözünde küçüktür ama, Mevla'nın indinde çok büyüktür diyor. Memarabbani buyuruyor, kurdisesirruhu, yani artık tarikatı bitirmiş diyelim, orucunu bitirmiş, dönüşte de hala yolda devam ediyor ama inişi daha tam tamamlayamadı. Bu adamın kalkıp da Nasar'a yansıra okuyan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Ondan sonra hafızlıkla uğraşan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Velev ki, velev ki, velev ki bu adam bu okuyan talebe ileride bu ilmiyle eğer insanlara faydalı oluyor olacaksa, e, olursa, gururu ve kibiri dahi olsa, onun gururu ve kibiri dahi olsa, bir, bir tarikatların, bir ilimsiz kişinin buna e, hakaretle ondan sonra onu tahkire derecesine bakması caiz değildir diyor. Neden? Amme yararına çalışıyor çünkü. Amme yararına çalışıyor. Gururu, kibiri olması çok dahi iyi ama ilim de bazen gurur yapıyor. Hem de gurur yapıyor. Kimisi parasının bolluğundan gurur yapıyor. Kimi hoca belki ilminin, efendinin bolluğundan gurur yapıyor. Yani yandık, yandık senin anlayacağını. Gurur ve kibir içerisinde, yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği, savurduğu sonunda sahile fırlattı kavun karpuz kabuğuna döndük. Anne yararına çalıştığı müddetçe, peki, o çocuğa kimse hakaretle bakamaz diyor. Allah'ın diniyle uğraşıyor vesaire olmaması iyiydi ama bazen de oluyor işte. Velev öyle de olsa ya o ilme çalışan kişi sade elindeki tesbihiyle yetindi dervişli çalışandan daha üstündür buyuruyor sultan ha ne zaman ki diyor ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri sülükün Allahu Teala giden yolun hem yükselişini, urucunu hem nüzulünü itmam eder, bitirir Bitirir, bitirir, yani seyir illallah, seyir fillah, seyir anillah billah, seyir fillah, e, seyir fillah <gülüyor> e, eşyaya iner. Yani kalkış yaptığı yerin tam paraleline iner. Ha, O zaman diyor bu derviş, hükmen, hükmen, hükmen, hükmen kadir ve kıymeti o ilimle uğraşandan daha üstündür diyor. Hükmen, yani hakikaten değil ha, hükmen. E şimdi derviş ol olacağım diye ondan sonra ne alim beğenirim, ne ilme çalışanı be beğenirim, bu dervişin işi ne olacak? Namurabbani Kuddin Sirru buyuruyor ki, bir meselede bir meselede şeyh olan zat konuşuyor, bir de alim olan zat konuşuyor. A alimin tarikatı yok, gene Allah'a kulluk yapıyor, namaz işte orucu vesaire tamam vesaire ama öbürü tarikatlı, onun da ilmi yok. Ama iyi ders yapıyor, iyi muntazam gidiyor, az gidiyor vesaire. Sultan diyor ki bir meselede, bir meselede şeyh diyor ki olmaz, caiz değildir. O fakir olan zat, ilmi fıkıhta peki pişmiş, ayetlerin, hadislerin, nasların altında ezilmiş olan diyor. O adam var ya, peki, ha, o ise diyor ki yo öyle değil, fetva budur, yecuz, caizdir. Memur Abban diyor ki kimin diyor fetvasını alacağız diyor. Şeyhin fetvasını mı yoksa peki ilimsiz olan şeyhin fetvasını mı yoksa ilimli olup da onun gibi tarikat dersi olmayan alimin fetvasını mı? El cevap, fakihin fetvasını almak lazım diyor. Fıkıh bilen alimin fetvasını almak gerekiyor. Sırf tasavvuf ve tarikatla meşguliyet insanı peki ayağına kaydırabildi Umrabbani. Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan Haram ve helal çizgisini efendim belirleyen ilmi fıkıhttır, ilmi fıkıhttır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir, İnsana hoş haller verir vesaire ama, ama ben tasavvufa vola mitafakka fakat tezendeka. Fikirsiz tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur, diyor. Bunu ulema söylüyor. Ha ama yok senin fıkkın mesele, öyleyse fıkıhla alakalı meselelerde mutlaka ehline sormak gerekiyor. ''Aa ben işte murakabe yaptım, şu oldu, bu oldu vesaire.'' falan filan. E, yani bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Ne oluyor yani? ''Aa benim keşfinde gördüm, şöyle şöyle vesaire.'' falan filan. İnşallah doğrudur keşfin. Ama keşif her zaman da isabet etmiyor. Kitap, sünnet, icma kıyası foka. Ondan sonra keşif diye bir beşincisi yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha keşif ne yapar? Meseleye yardımcı olur. Eyvallah. Ama, ama... İlham, ilham, hüküm kaynağı değil diyor ulema. Evet. Şimdi bu var ya, bu ucup var ya, kendini beğenmişlik hali bu, insanı öldürücü bir zehir diyor sultan. İnsanı yok eden bir hastalıktır. Ne kadar ameli salih varsa, hepsini peki eritir bitirir. Kema ye'külün narul hatadı. Ateş nasıl ki, ateş nasıl ki, Peki, odunu yer, kül duman yapar, aynen, aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır. Sonra yani gurur ve kibirin mantığı ne oluyor? İmam-ı Gazali Kuddisesi Ruhu'nun rahimallahu teâlâ'nın tabirini aktaracak olursak, i̇mam Gazali buyuruyor ki kimya saadetinde. ne gurur yapıyorsun ya? Ne oluyor sana ya? Sen ne yapmak istiyorsun diyor. Beni bağışlayın, kusuruma bakmayın. Bazen var ya, onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım. Biz çünkü nakiliz biz. Ben size bir misal vereyim. Bazılarında öyle bir tenkit geliyor yani. <gülüyor> Ama ve lakin, delilin varsa söyle. Delilin yoksa sus, lütfen. Resul-i Ekrem buyuruyor ki مَنْ تَعَزَّابِ عَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَعِدُّهُ بِهَنْ اَب۪ي وَلَا تَكْنُوَ buyuruyor. <gülüyor> Kim? Soyuyla, sofuyla, feki, sülalesiyle eğer gurulanıyorsa ben işte falanca zatın torunu bilmem dedem şuydu ezirim keserim kadamı katlarım mendil gibi vesaire kim kim ve soy sop gururuyla ama yani eğer ecdadın imana İslam'a hizmet ettiyse tamam onunla iftihar et ama <gülüyor> ama nahak yere hakkın yok peki onların öyle bir hizmeti yok sadece nefisten yana yani bir duyguyla Geçmişiyle övülen, babasıyla, dedesiyle falan filan gurur yapan bir insan var ise, tamam mı? Babasının, babasının peki, tenasül uzvunu onun ağzına sokun diyor rasul Ve te'idduhu, babasının peki, affedersin tipisini ona ıfıttırın diyor. Vala teknuhu, O babasının diyor tenasül uzvunu var ya, çok açık ve net söyleyin diyor. Üstü kapalı bir kelimeyle geçmeyin diyor Rasul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse aynen öyle söyleyin. Dinin böyle bir yönde vardır. Lükkâ ibni ne demektir peki? Lükkâ ibni lükkâ affedersiz ol eşek demektir Arapça. Resul-i buyuruyor ki hayvan oldu hayvan, eşşoğul eşek iş başına geçtiği zaman, idareye geçtiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Bak ne kadar konuşuyor, ne ağır konuşuyor. Ne ağır konuşuyor. <gülüyor> Allahu Teala inni ben necesin diyor kafirler, Fışkıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Müşrikler peki, fışkıdır diyor peki. Bazı yerde yani dinin peki, o işe karşısında nefretini ifade etmek için, çirkinliğini ortaya koymak için, yani tonajı ağır kelimeleri kullanıyor Allah da <gülüyor> Resulü Eklem Sallahu Aleyhi Vesselam. Ge enne o buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili, yenen kumaşı giydirilmiş, Kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu. Ne fena vurdu. Vezalir Rahimallahu Teala buyuruyor ki ne gururlanıyorsun? Ne oluyor ya? İnsanların yanından geçerken rüzgar gibi geçiyorsun böyle vesaire. Benim amelim, benim işte efendim e, zikrin, fikrim vesaire. Ne bu yapılanmaları ya diye. Sen ikisi dik yolundan çıktın. Şerefsizlik yapma diyor. Bir babanın peki idra yolundan geldin, <gülüyor> ananın yolundan, şey, idra yolundan geldin, nereden geldiğin belli diyor. Nedir diyor, bu? ilah mısın diyor. Bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış. Yani adam deprem geçirmiş, enkazı yu yu yu yıkılmış kafasına, o enkazın altında bocalayı duruyor. Bunun ne mantığı vardır? Sultan diyor, yıkar seni, öldürür seni, bitirir seni. Tevazu gibi bir nimet var iken, bu hareketin anlamı ne oluyor? Şan aksiben kudres var ya. Şan aksiben kudres sırru var ya. Domuza bile hürmet ediy<td>di biliyor musun? Sen Müslümanı kesiyorsun. Sen onu bitiriyorsun. Senle bakışlarınla kalbura çeviriyorsun veya ben fark etmez. Ha hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle gözlerini açıyor açamıyor. Dişleri çıkarmış böyle. <gülüyor> Peygamber'e bakıyor. Şahin Akşe gözleri doluyor. Şöyle bir teveccühle diyor kana bak diyor Hınzır diyor, sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'a münacatla meşgulsun diyor. Sen şu an derdini ve ihtiyacını Cenab-ı Hak Celle Celaluh'e arz etmekle meşgulsun diyor. Mevla'ya yalvarmakla meşgulsun diyor. Bana benim için de yalvar diyor, ne olur diyor. Ve buyuruyor, bir insan yolda giderken, Yatan bir köpeye hoş dese hayvanına bir şey yapmış değil. Ama yolda giderken hoş diyor mesela duran hayvanı kavu Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yatmadan önce murakabelemiş koldur. Hala murakabenin, hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu isitirastır diyor. Yani bu bu bu bu bu, bu adam bu adam işitilkiye giriyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvana kart yapıyorsun. <gülüyor> yani ne tabanımız var, ne tabanımız var. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizlere muvaffak eylesin. <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki, yani bir insan günah işlediği zaman, yani e, has, ardından da mesela hasene yapıyor, Hasan'e iyilikler de yapıyor, tadikatı var, iyilikleri var, hayır hasaneti var. Bununla birlikte, bununla birlikte, peki her türlü hayri yaptığı halde yok, yok, yok, yok, yok yani. O günah gene devam ediyor. Adamat da mesela bakıyorsun yani insan gıpta diyor, öyle güzellikleri var, öyle hayri var mesela. Fakat diyelim mesela uçbu, kibri vesaire, gene bundan vazgeçmiyor veya o herhangi bir günah var. O haseneleri, o yaptığı iyilikler, o günahları sıfırlamıyor peki? O çirkin şey gene devam ediyor. Bu niye oluyor diyorlar. Bu niye oluyor diyorlar. Diyor ki gurur ve kibiri atmadığından dolayı oluyor. Diyorlar. Bu ucub meselesi, bu efendim kibir meselesi hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat alır, berbat yapıyor. وَمَنْ شَعُ الْعُجْبِهِ Peki, ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı ve وَاَنْ يُرَى الْعَمَلُ الصَّالِحَةٌ İnsanın yapmış olduğu ameli salihler, müseyyen eten ve müstahsen eten fi nazar-ı O güzel şeyleri yapan adamın gözünde, yani çok muazzam gözüküyor. Ucb dediğimiz şey budur. Bir şey yapıyorsun ondan sonra, Allahü Teala hamd etmek için, Mevla'ya şükre vesile olmak için, oh ne güzel oldu ya Elhamdülillah dersin vesaire. Ama ben bir taneyim, ben yeganeyim, ben acayip ders yapıyorum. Oturdum mu hemen arşın fevkinde kendimi görürüm vesaire. Evet. Sultan Fatih cennet mekan, Ederne kapı camisinin yanındaki Mevla'nın kapıdan İstanbul'a girdi. İstanbul düştü, fethedildi ve hocalar, alimler yanında Sultan Fatih dediler ki, Efendim dediler, Vadiş e, dediler, dualarımız, kerametlerimiz sayesinde İstanbul'u fethetmek diyor. Zaten ailelerinize müesser oldu. Yani dualarımızla, bizim nazın niyazlarımızla, münacatlarımızla İstanbul'u fethettiniz dediler. Böyle bir havaya girdiler böyle. İşte artık yani halleri onları meşgul eder gibi oldu. Sultan Fatih buyurdu ki, hocalarım, hocalarım dedi dediğinize itikad ederim dedi. Yani dualarınızın, himmetlerinizin çok büyük payı olmuştur fakat kılıcını çekti çıkardı. Şu dedi çifte su verilmiş, kılıcın hakkında unutmayın dedi. O kadar, o kadar. وَالْمُعَلَجَةُ تُوْفَيْكِ Bunun tedavisi nedir? bil zıtlar zıtlarıyla olacaktır. Kibrîm mesela değilim. He. Ucbun mesela, çaresi nedir? Zıtı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazu'dur. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anhu. sahabe-i kiramın alimlerindendi, müştehitti kendisi. Resul-i Ekrem aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye, resul 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de Zeyd ibn Sabit'ti. Ayağını birinci atın özen özengisine soktu, yanında Abdullah İbni Abbas vardı Abdullah İbni Abbas peygamberimizin amca oğlu ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah İbni Abbas üzengideki ayağını öptü <gülüyor> <gülüyor> dedi ne yaptın dedi Seyyidimiz <gülüyor> sahibi dedi ki biz dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazu göstermeyi gördük dedi böyle tevazu gösterilmesini Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu ona binaen bunu yaptın dedi. Ya öyle mi dedi? Ha bu sefer zil sabit şeye saldırdı. Abla bin Abbas o da onun elini öptü. Sen ne yaptın dedi. Biz de Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti olan yani kan kısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekte de emre dedi. Abi, abi neredesin? Kendini teraziye koy. Kıratın, sikletin, ayarın ne kadar abi? Ya o Sultan Selim babası Sultan Beyazid-i Veli O Beyazid'deki camiyi yapan zatın önünde yatıyor Şeyh Hamdullah Efendi vardı Reisül Hattatin Devrinde bütün Hattatların Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan e, e, Ehli Hüner'in reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi Alemdağında yatıyor Eskiden Hattatlar onun mezarına kamış bırakırdı Ertesi gün alırlardı Bu ondan manen icazet alındığı Anlamı ifade ederdi Adamın ölüsünden bile icabet alıyorlardı. O kadar büyük bir adamdı. Şey Hamdullah Efendi. Şey Hamdullah Reisül Hattat'in Sultan Beyazlı Velim makamına geldiği zaman Sultan Beyazlı Veli tahtından aşağı atlardı. Hocasını efem şeyi oturtturdu. Tahta oturtturdu. Kendisi ise diz çekiyor dizinin dibine. Efendim hokkasını tutardı, o kamışı kalemi efendim, hokkaya sokar, Sultan Beyazıt i Veli'ye hat gösterirdi, hat meşk ederdi. Tevazu'nun yaptığı hiçbir şey yapmıyor. cevazın miskinlik değil, enayilik değil, enayi olmak değil, Afedersiniz, Adam sana vurdu peki, e. sen e, haklı olduğun halde e, işte abi ne güzel vuruyorsun ya. Bir tane de buradan patlatsana ya vesaire Bunu Bunun ile mevazıyla alakası yok. رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ اَشِدَّوَ kufar رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ Vardır. Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli ama Müslüman'a karşı pelür kağıt gibi, bir gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprağına dokunuşun düştü aşağıya. Ha? Öyle olacak. Müslüman'ın Müslüman'a hali vav gibi olacak diyor büyükler babamın başı böyle boynu büküktür böyle ama kafire karşı elif gibi dindik olacaksın <Sessizlik> ve'l mualecetu peki bunun peki efendim yani tedavisi ne oluyor bil ezdadi zıtlarla peki oluyor öyleyse teyembeği gerekiyor ittihamul hasenat insan yapmış olduğu iyilikleri var ya yani itham edecek yani ya namaz kıldım ama hiç içime sinmedi ya Birisi seni, sana mesela gaz veri Ya bırak kardeşim ya Allah aşkına ya. Oram dağınık, buram yıkılmışım ben ya. Doğrudur üstüne. Ne tavanda kiremit kaldı, ne cam çerçeve kaldı gibi yani. Benim amirimden ne olacak ya vesaire falan ya Hudayl ibn İyaz Kuddisesi Ruh. Hacı Paris'e fasıl kitabında söylüyor bunu. Arafat'tayım diyor. Baktım herkes dua ediyor. Ağlıyor, sızlıyor vesaire vesaire. Bir delikanlı gördüm diyor. O dua etmiyordu. Elleri yerde boynu bükük sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor. Geldim delikanlı. Dedim ki delikanlı bak burada bütün on ahacılar efendim duaya diyor ağlıyor. Sen niye etmiyorsun? Edemem ben dedi. Ya niye ya burası dua yeri ya. Dünyanın en mübarek yerlerinden bir tanesi. Yalvar işte burada dualar makbudur. Yapamam üstadım ben dedi. E niye? Ben dedi. Çok karayım ben dedi. Ya Allah Allah işte Allah'tan umut kesilmez yavrum şudur budur falan filan istiğfar gibi bir sabun varken Kirli kirli ama ne anlam var diyor Yalvarmak gibi nimet varken peki böyle susup kalma ne anlam var ağlasana sızlasana vesaire Hocam ben yapamam dedi Ben dedi bir tane beyazım yoktu dedi her tarafım simsiyah dedi Umutsuz olma olma olmadı kaldır ellerini Kaldıramam hocam dedi sen kaldırırsan ellerimizi dinle halalet. E peki tamam dedi. Hudaylib'e yazık dizesi rol gencin ellerini kaldırdı ya. Bu sefer en destek veriyor. Çocuğun elleri böyle. Delikanlı on dedi ki: "Ha şimdi de bir şey tuz halinde Hadi şimdi yalvar." dedi. Hı. Yalvarayım dedi. "Yalvar, yalvar." dedi. Peki, yalvarıyorum dedi. Aa. Allah'ım dedi gitti. O kadar. Allah'ım dedi gerisini getiremedi, kalp durdu, nefesler tam oldu. Ne diyor Hasan Basri Rahimallahu Teala? Biz öyle insanlara yetiştik ki dağlar gibi amelleri olsaydı yine de siz bunlarda efendim hiç amel yokmuş gibi onları görürdünüz diyor. Adamların dünyaya sığmayan amelleri vardı diyor. Bununla birlikte hiçbirisinde peki amel yokmuş gibi diyor onları zannederdiniz. Şimdi söyle insanlar görüyoruz ki yani ne kapısı var ne bacası var bir ev gibi yani tam takır. He amel diye pek tek bir şey yok. Bununla birlikte Allah dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyor diyor siz onları görseydiniz onları deli derdiniz ikram sizi söylüyor. onlar sizi görseydiniz derlerdi ki bunların dini imanı yok Allahü Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizin masunu mahfuz edilsin sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara hele hele İslam'ın garip olduğu zamanda neye karşı gurur yapacağız kibir yapacağız Allah aşkına ya ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya tamam mı Şahani buyur ki men dahike او اسطمتع بزوجه تهي او لبسه مباخران او ذهب ايد المتنزهات ايام النزول المسلمين فهو والبهام سواق buyuruyor من دهيك kim gülerse او او اسطمتع بزوجه تهي sürekli meşgul oluyor vesaire yatmak kalkmak oynamak vesaire haa bunlara takılıyor او لبسه gran tuvalet giyiniyor Üstü başı o biçim cam gibi vesaire. Üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor. Hey! Eû zâhbeyle mütenezzâhâd! Veya bu adam kır, çayır, çimen, orman, denizmeniz, seyahate gidiyor, eğleniyor vesaire. Ne zaman ha bunlar oluyor? Ne zaman bu gülmeler? Ne zaman bu efendim şık giymeler? Ne zaman peki bu eşiyle oynaşmalar? Ne zaman peki sağa sola kıra bayra, çayır çimene gezmeye gitmeler? Ey yâme nuzulü'l-belâyi alel Müslümanlara, Müslümanlara, bela ve musibetler sağnak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken, birileri kalkıp da ha, bu işlerle meşgulursa, ve vedbevay misaba, bu insan değildir. Bu insan değildir. Bu, affedersiniz, hayvanlarla müsabidir bu adam. Bu, hayvankere hayvandır bu. Sen kendinle uğraş. Ondan sonra eee insanlara peki ondan sonra tepeden bak. Bilmem ne çirkinlerle dedi yap kat vesaire. Ne kadar zamanım var senin ya veya benim ya. Allah bizlere me i günah eyleye. Kaldı ki yani ee, işte layık olamadık yani Rabbim hepimizi layık eylesin. Bu kapıda mesela bulunuyoruz. Bir takım günahlar bazı insanlardan sadır olsa o kadar yani sansasyona sebep olmuyor. Yani toplum o etkilemiyor da e bu kapılı ol. Ondan sonra yine bazı şeylerde ısrakeş ol vesaire bu bu, bu hiç hoş hal değil. Biz büyükleri görebildiğimiz kadarıyla Mamı Rabbani'nin ettiği ha bu işlere bulaşmış görmedik peki. Salik şeyhiyle peki meşgul olmalı. Şeyhi, şeyhi, şey... gözü bir defa ondan ayrı kalmayacak ki, ayrı kalmayacak ki, peki, istifade etsin ondan. Eskiden tarikatta ben diyeni tarikattan kovarlardı. Benim cübem, benim sarığım, benim bilmem ne çakım, bıçağım diyeni kovarlardı. Senden bir şey olmaz ben Bu kapıda ben tabiri bile yasaktır. Nerede kaldı insanlara peki? Aha, çapaklı gözlerle bakmak. Abdülkadir e Vora, Kudüs'ü e sırrı ki Tüm mürit, tüm müritin la tuğniihi, Rüyat Şeyh'i, an tağan ve şarap isbu an felis bi sadık. Eğer bi sadık bi derviş diyor, Şeyhini gördükten sonra, bir insan Şeyhini gördükten sonra, eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa, bu mürit sadık değildir diyorlar. Bu mürit sahtekardır diyorlar. Bu müllü, bu müllü, mürit iki yüzü davranıyor diyorlar. Bir kere görmenin vermiş olduğu haz ve lezzet, eğer insanı bir hafta yemekten ve içmekten kesmiyorsa hayır diyorlar. Bu mürit sadık değil diyorlar. Bu meslek çok ince meslek. Kuyumculuk bile bunun yanında soğuk demircilik kalır. Allah hepimize tevfikini yar eylesin. Amin. فَيَنْ بَغِي اِتْتِهَمُ الْحَسَنَاتِينَ Öyleyse insan ne yapacak peki? Hasenelerini, yapmış olduğu iyilikleri töhmet edecek. Yani yapamadım, edemedim, iflasa gidiyorum, şudur. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok aslalık hatta. Mamı Rabbani bir mektubunda böyle küçük bir satırda diyor ki insanlara insanları diyor ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor. Ya işte şudur da budur da vesaire Allah'ın pek rahmeti gazabından üstündür. Eyvallah ha. ama hiçbir zaman peki Allah'tan umut kesmek yok eyvallah ama bununla birlikte insan sürekli kendisine ithamda bulunmalı yani benim bir şeyim yok şudur budur vesaire i̇şte yani kalite böyle yani basılıyor kalite böyle elde ediliyor yani yine tabirle turbo amel böyle elde ediliyor yenlaki ittihamul hasenati yapmış olduğun haseneleri haseneleri diyor itham et diyor yani bunlar kara kara şeyler yani yüz gerek kaba nazar peki yani gözünde bu amel salihlerin peki çirkinliklerini çirkinliklerini peki izhar et diyor İmam-ı Azam bu hanife efendimiz diyor ki namazla alakalı on iki bin edep vardır ben sekiz binin ancak yapabiliyorum diyor dört bin de bilemiyorum diyor bir namaz. 12.000 edep götürüyor sürüp diyor. Kaç tanesini biliyoruz? Kaç tanesini biliyoruz? Hoflu Hacı Ferşet Efendi, Allah gali gali rahmet eylesin. Yani e, ömrü boyunca iki şeyden bahsetmiş. Temizlik, namaz. Başka bir şey yok. Ama temizlik derken buna beden temizliği giriyor, ruh temizliği giriyor. Namaz derken hangi namaz? O namazın içerisinde dinin tümü var ki İki şey, temizlik ve namaz. Ömrün, zamanın, hava iki meseleyi bile düzene sokmaya yetmiyor. E, ben fırsat buluyorum, insanlara tepeden bakıyorum vesaire Çok acayip bir hal değiliz. Allah bizi insan ede. Allah'ın efenin sebebi gibi Allah bizi insan ede. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en insan nefsehu ve amalehu ve insan kendi nefsini ve amellerini de ilel kusuri eksikliğe bismet etmeli. Eksik, eksik, eksik, eksik, eksik. Kova dolsun diye çeşmenin altına koyduk koyduk, kova bir türlü dolmuyor peki. Ne güzel de şeyler su akıyor ya yani. yani ne güzel amelis sayesiniz var. Kova dolmuyor. Dolmuyor niye? Meğer kovanın dibi dedik. Ve emel, de müstehakan lihttardu ve lani. insan kendisini peki kovulmaya layık görmeli. Ben oradan konuşma. Çekil lan bir ondan sonra, günahlarını ala vesaire. İnsan kontrol yapmalı. İnsan kendisi hem hakime mahkum olmalı peki. Kendisine süttenkar olmalı icabında. Kala aleyhi ve ala aleyhissalatu ve teslimat. Resul-i Ekrem sağ ve sellem ne buyurdum? رُبَّكَارِيٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ Nece okuyanlar vardır, Kur'an ona lanet eder, Kur'an ona beddua eder. Allah'ın laneti senin üzerine olsun. İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor. Bir şey bak. İnsan cehenneme girmek için namaz kılıyor. İnsan cehenneme girmek için tarikat ders alıyor. İnsan cehenneme girmek için hacca gidiyor. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Aha bak. Hmm. Kur'an okuyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Um diyor Kur'an o kem min sa'i de o min siyâmeyi de zaman vel co'o, nice oruçtanlar vardı tuttu oruç ona susuzluktan başka, açlıktan başka bir şey bırakmıyor. O da ha ha ha falan filan. Hangi oruçlu Resulullah A.S. Orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne? Açlık ve susuzluk. Ve insan düşünmeyecek, ellâ kubhâ li husnîhî peki benim yaptığım peki iyiliklerin, güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar on numara araba gibi, dumanın üstünde ekmek gibi amelisallerin vesaire. Yok yok yok öyle değil, öyle değil. Yanlış yoldasın diyor, öyle yapma diyor. Ve bilakis, le-tevecceheyleyi galilen, atıcık bir şey diyor, şeye baksan diyor, yani düşünsen kendini yaptığını şeyleri diyor, le da bir bi-inatille subhanahu Allah'ın yardımıyla göreceksin külle yaptığın alayı kubhan. Hepsi berbat, hepsi çirkin. Konya'nın Hacı Beyzade, Kudbisi sırrı, rahmetullahi aleyhi, rahmeten vasiaten. Hanımın yanında bir bilbet yaptı. Hanımına dedi ki, ya hanım dedi, var ya öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, Konya'nın dedi, Beşehir görünü var ya, senin üzerinde akıtsalar dedi, ondan sonra bu günahı temizleyemezsin dedi. Veyahut da, veyahut da şu gıybetin var ya, şu yaptığın gıybet var ya, bu gıy gıybeti Konya Beyşehir Gölü'ne atsalar, tükürük olarak atsalar, Gölü'nün suyu var ya bir anda zehir oluyor, içilmez diyor. Tek bir gıybet, tek bir gıybet, tek bir gıybet. Şimdilerde yaşıyor gene hala o paşa, ismi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm, buradan giriyor arabayla, ee, gidiyor, şu büyük kurete kadar gitti, döndü, gelirken İsmaila camisinin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasına, elini kaldırdı, bize hitaben şöyle dedi, Aminu dedi. O zaman efendi burada sağ tarafta e, itikaftaydı, Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım bana, nasıl böyle böyle oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi. Yani Amino Arapça iman edin demektir. Ey İsmail'a iman edecekseniz yani iyi iman edin. Böyle yani defol iman olmaz falan. Doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi tefrika yapıyor dedi. İhvan arasında birbirini sermeneklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik beraberlik yok. Herkes birbirinin delikodu ve kıymetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerek dedi. Vela yuvesu raihete min elhusne insan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak. 34 J E E 71 34 dağa 1878 34 ZF 8153 34 YN 33154 34 UY 4658 bunların farkları çok yanlış bu, ya. bu kardeşler hemen gitsinler bak belediye otobüsleri tıkanmış kalmış millete zahmet vermeyelim O da ihisur rayatan min alhusn ya kibir nerede diyor sultan kibir nerede senin yapman gereken buydu, amellerini sen eksik göreceksin peki. Kendini kusurlu göreceksin, ee feynel hocuk, nerede kendini beğenmiştik gurur gibi. Velemen liste istiğnau, ya sen kime karşı istiğna yapıyorsun? Kime karşı peki tepeden bakıyorsun mesela? Vel yekûn meni illeti istillâyi rûgâtel kusûr fil amal min insan yapmış olduğu amellerden dolayı, yani amellerindeki eksiklikten dolayı, ya yıkılmalı ya. ya. Ben kafayı yedim ya ya kardeşim, böyle olur mu ya, nasıl sen bunu yaptın diye, kapat odayı, kendini sorgula orada icabında vesaire, işlemiş olduğu, ya yanlışlığın yüzünden dolayı kendini peki, yani e, kendine kahretmesi lazım gelirken, bak Nehru bimur Rabbani, böyle olmasın. وَمُسْتَحِيَنْ مِنْ اِتْيَانِ الْاَعْمَلِ peki, utanması lazım peki, yapmış olduğu ameli salitten dolayı utanması lazım. Yavuz dede aa, mukaddes emanetleri alıyor, gündüz saraya gelmek mi imkanı var ki? Yok diyor, yok yok yok, Üsküdar'da kalıyor, yatsıyı kılıyor, ondan sonra geçiyor saraya. Hem de padişahlık elbisesini çıkar diyor, bir yeniçeri sıradan bir askere elbisesi giyiyor ve de padişah ve saltanat kayığıyla değil, bir kayıkçı sıradan bir kayıkçının boğazda işte kayıkçılık yapan bir kayıkçının kayına bitiyor, biniyor, yanına iki tane muhafız alıyor, onlarla beraber hemen Topkapı Sarayı'na geliyor, Girişinden değil de arka taraftan ya şeyden um, Bodrum'a giren kapıdan giriyor. İçeriden öyle odasına çıkıyor. İstilata millet dışarıda izdihandan birbirini kırıyor padişah. Çünkü tezahür yapacaklar. Savaş kazanılıyor vesaire. Ey Allah'ım ey. Bir şey yapıyorlar peki. Utançlarından toprağın üzerinde gezme utanıyorlar. Hey, bir şey yapmıyor peki. Sanki yani her şey onun elinden geçiyormuş gibi iktidar ve otorite ondaymış gibi Havamızdan geçilmiyor Bir yer bul da beraber gidelim oraya tamam mı? Orada biz sen ne ol, ben ol Ben sana günahlarını söyleyeyim Aa sen bana ağla Sen bana günahlarını söyle Ben de sana alayım kardeş Öyle muaciben ve müstahniyen Peki insan utanmalı yani İyi bir şey bile yapsa Bakın şükretme demiyor sana, eyvallah. Ama yine hep böyle içinde bir eziklik olacak çünkü yani defa olabilir. Eze kusur amali eğer yapmış olduğun ameli salihlerde bir kusur söz konusu oluyorsa, bunu da görüyorsan tezidu kıymetli amal. O zaman senin yapmış olduğun işin kalitesi yukarıya basıyor. Tamam mı? 12 ayar bir altın gibi ise bir anda 22 ayara dönüştürüldü anlayabildin. Eğer yapmış olduğumuz işin fayda vermesini istiyorsak, kıymet ve değerin artmasını istiyorsak, yaptıktan sonra peki e, kusurlu olduğunu itiraf ettiğimiz an, ayarı değişiyor. Kıratı değişiyor. اِذَا حَسْرَ خُقْيَتُ الْقُسُورِ فِي الْاَعْمَالِ تَزِيدُ الْقِيمَةُ الْاَعْمَالِ Amellerde eğer kusur görülüyorsa, Kişi tarafından, kendisi tarafından tezid-ü amali yapılan işlerindeki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar, artar da artar. Ve hakikaten bil kabul Kabul eden layık olur o zaman. Öyleyse ve <gülüyor> yenbeği çalışmak gerekiyor. Hatta yehsul azir huyyetûn İşte kendi amelleri kusurlu görme melekesini ve kabiliyeti elde edinceye kadar insan didinmeli. Sonunda feytehallasa minel hujûn ucuktan kurtulmalı. Bu, çok büyük bir merettir bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve u Hartul الْقَتَىٰ Bu duygu olmadan kesinlikle, kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini çekemezsin. u خَرْتُ الْقَتَىٰ Haat çekmekte. Katat ise dikendir. Bahmetli Sadrıdin Yüksel Hoca'da ders okur kendime derdine çıplak elinizi koyun derdi dikenin üzerine çekin bakayım çekebilir misiniz? çekemezsiniz bu ibare onu söyler yani işin güçlüğünü, çetinliğini bildirmek için Arapçada kullanılan bir deyimdir derdi İlla yaşa Allah Allah dilerse eyvallah tamam köşeyi dönersin amma ve velakin, amma velakin kendine kalırsan yani durum zor ve fil ala kemali Bak Allahü Teala'n kendisine e, güzellik vermiş olduğu dostları var, mükemmel tarzda mesela çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğu meydanın dostları var ya yazınluğu ne onlar şöyle düşünürdü enne katibel yeminini muhaddal benim sağ tarafındaki melekler çalışmıyor wa nno Allahu asla lehu filki Sağ taraftaki meleklerin yazabileceği hiç bir tane iyi tarafın yok. Sağ taraf durdu. Ve katibu şimal peki. Ve katibu şimali. Sol taraftaki melekler ise fişûlî. Daimen. Onlar devamlı yazıyorlar. Yaz babam yaz, yaz babam yaz, yaz babam yaz. Peki. numara kudîn-i sırrı buyuruyor ki. Buyuruyor ki. Bakın diyor. Büyükler öyle söylüyorlar. Büyükler öyle söylüyor. Rabbet-ül ademiyye. kudîn Hanımefendi öyle söylüyor ama. Ama. Ednattar diyor ki bir insan fena fille kabille olduğu zaman hanımlık manımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir. Er oğlu erdir diyor Ednattar. Hanımefendi diyoruz işte yani mecazen bir yerde. Manada erdir. Azmanlık Hüdaye'nin bir Eğer diyor, eğer diyor bir, ee, bir insanın mesela sol tarafındaki melek, sol tarafındaki melek, Yazacak bir günah bulamıyor. 20 sene uğraşıyor. Sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamıyor. Tamam bu mürik, mürik sadıktır diyor. Hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek. Yazacak bir şey bulamazsa. bana diyor ki 20 yıldır diyor. 20 yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor. Bir de arkadan diyor ki tevazuda yaptığımı zannetmeyin diyor. Yine buna rağmen diyoruz ki işte makamı böyle konuşmayı gerektirir. Eyvallah ama ama burada çok müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. ve Yani bu kişinin yapmış olduğu Her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. E bununla birlikte bununla birlikte defter sol taraf yazıyor. E sağ taraf bir şey yazıyorum. Peyzente et Muhammedur Arif ile Hazar Al-Haddi'ye Umile ma'av ma'umile Eğer bir insanın hali var ya bu noktaya geldiyse ona ne muamele olur ne muameleler Yani of hanam of ah hanama ah. ah ulan bu sol taraf sol tarağı bizi bitirdi bitirdi bitirdi Sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları Aa, ondan sonra sol gitti vesaire falan filan. Sağ taraf çalışmıyor. Ne olacak ya arabı bu sağ tarafın hayır vesaire falan. Yandan sonra bir şeyim ya bir şeyim olmuyor vesaire falan filan. Eğer bu kahır var ya, bu insanın kendisine var ya sitem, sitem, sitem eğer oluyorsa umile mağıma ma umile. Bu adam var ya, öyle ekstra, öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile yahu bu güzellik benim neyinden kaynaklandı diye hayrette kalacak. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, oh. makbulinden eylesin. Oh. Ne kendinden, ne dininden mahrum eylemesin. Oh. Sultan Fatih devrin meşayifinden, olur Rum-i Kuddisi sırrın söylediği gibi Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizi onlara yara eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahrumundan eylemesin. Amin. Hmm.